More dance, more blood. More dance, more blood. <laughs> Aslında bu adamın uzun uzun yırtılmasını dinlerdik sevgili dinleyiciler. Güzel şarkı hakkını yemeyelim ama çok şarkı oldu arka arkaya. Biraz da sohbet, biraz da keyif diyoruz. Biraz espri, biraz şaka. İşte benim Anadolu diyoruz. Oktay Demirci, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Good morning diyoruz. Günaydın diyoruz yani tüm dinleyicilerimize. Bunlar hep dediğimiz şeyler sevgili dinleyiciler. <gülüyor> diyoruz dediğim yani hem diyeceğiz hem Hı -hı. dedik. Hem de şu anda diyoruz anlamında. Evet ve de, demeye güzel. de devam edeceğiz. Dediğimizin de arkasındayız. Dediğimizin de günaydın arkasındayız. dedik de ondan sonra konjonktör değişti. Hemen ama efendim biz günaydın dememiştik, günaydın demiştik falan öyle kıvıran adamlar da değiliz. Günaydın dediysek günaydın ne dediysek o. Eğer bir gün günaydın dediğimizde hata yaptığımızı düşünüyorsak ertesi gün bunun hesabını vermeye de hazırız. Heh. Tekrar bir günaydın diyerek bunun en güzel şekilde hesabını vermeye de hazırız, hazırdık hazır olacağız. Bir canımız var onu da yani şey bu yola koymuşuz. Kefen konusuna biz da girelim mi? mi yoksa sabah sabah gerek Kefo. yok mu? Kefo. Kefo konusuna biz da Biz bu yola kot montla çıktık. Yani onu da söyleyelim en baştan. Çünkü e, güzel bahar aylarıydı başladığımızda. Evet. Çok şeydi. Bu yola biz kot montumuzla çıktık. Ve hiç kimse Ege ile benim aramı bozmaya çalışmasın. <gülüyor> Sonuçta biz e, aynı kot montu giyen radyocular olarak. Kanka sayılıyoruz. <gülüyor> Ay kanka dedik gene. Daha yeni attık zehirli programdan. Buradayız sevgili dinleyiciler. Ha, bu yola çıkarken aramızı aldığımız bazı kişiler bize sonradan ihanet etmiş, gerçek yüzünü zaman içinde göstermiş, bizi arkadan hançerlemeye çalışmış olabilir. Onları da içimizden birer birer ayıklamayı biliriz. İlk ayıklamayı da Fahil'e yaptık bu sabah. Bu ayıklama konusunda da e, herkesi modern sabahlara modern sabahlara inanan herkesi desteğe davet ediyoruz. Ve ee, kandırıldık. Kandırıldık. Biz ne demek ne, ne istedi de vermedik diyorduk. Ama e, olaylar Dört Göz gitti. Bu arada henüz kendisini görmememize rağmen Dört Göz Fahir diye buradan söyleyebiliriz. Ben çok güzel şeyler düşünüyordum dün e, bugünkü yayın hakkında. Yani bugün Sevgili dinciler biliyorsunuz Fahir Önç e, bu haftanın başında doktora gitti. Reçetesini burada hep beraber yayında incelemiştik. Hatırlarsınız. <gülüyor> <evet>. <gülüyor> uzun, uzun, nedense. nedense uzun uzun gözlük reçetesini uzun uzun burada konuşmuştuk. Hipermetrop, mummiyop, mummiyop diyorlar sevgili dinciler. Hipermetrop, peki ya astigmat falan filan diye e, efendim seyirciye sataşma işte birbirimiz arasında gerilim. Hepsini konuşmuştuk. E, dün gitti e, çerçevelerini ve camlarını son derece havalı camlarını teslim aldı. Teslim aldı. Ee, onunla ilgili dün ilk defa taktım. Ben bugün yayına gözlüklü gelecektim. Bir de destek olsun diye. Valla ben de düşündüm bir gözlüklü geleyim diye. O kadar da şey olmayalım diye. Adam ilk günden bir gözlüklü olmanın hevesini, herkesin gözlüklü olduğu ortamda nasıl çıkarsın tadını? Aa, Abi, yüzden... Olur mu? Orada orada senin. Yani yalnız senin... hissetmesin diye. Tabii mi sen? canım yalnız hissetmesin diye. Çünkü senin gözlüğün ayrı. <Gülüyor> ...Fahir'in gözlüğü ayrı olacaktı. Ancak dün... E... <gülüyor> ...ancak dün... E, ...Fahir Öğüncüm bugün... ...gözlüklerinin artık getirdiği cesaret mi... ...yoksa gözlüklerinin getirdiği hava mı onu bilmiyorum. E, benim küçük bir seyahatim olacak... ...diye e, bilgi... ...geldikten sonra... Bize... Hayırlı yolculuklar dedik biz de başka bir Ay şey demedik. Ama şu oldu Oktay... E, ...gözlüğü takan... ...Fahir... Gerçekleri gören biz olduk. Çift cross. Valla double cross. <Gülüyor> çok, sende cross da var mı cross. ya o davulda? Var tabii canım. Ya sen hiç kullanmıyorsun abi onu. Yani çok ayağım gitmiyor. Ben bir ayağımı altımda toplayarak oturuyorum ya. O yüzden herhalde. <Gülüyor> Aslında sen tam yani... Dün mesela kahve vardı bütün... Program boyunca elinde. Sırf hiç cross'unu yapabilirdim. Evet. Sırf, aslında tam Bir de senin oraya kurmuşlar davulu şimdi yani. istersen bu tarafa alalım. Yok ben hem kahvimi çalar hem ya, şey yaparım. Yani mutsuz etmesin seni. Yok yani yok şey ben güzel güzel çalarım onu. Peki. Ee, Leo Seyir patlat da havamızı bulalım demiş. Leo Seyir'le havasını bulacak dinleyicimiz varsa çalarız tabii. ama Monk demiş. Günaydın demiş. Peki tamam o zaman yani ne diyelim beyefendi. Şey yapalım. Ee, çalalım şey yapmayalım. Ondan sonra Gök Mavi dinleyicimiz de bir parça göndermiş bize. Abacı beraber yürüdük biz bu yollarda gelmiş. <gülüyor> Youtube'u göndermiş. Çok teşekkür ederiz efendim. İhtiyacımız olan şarkılar. Evet. Şöyle bir bakalım istersen gündeme. Bu ne arada dersin? gerçekten de bize şarkı göndereceklerse şeyi gönderebilirler tatlı bir şekilde. Neyi? Muazzez Abacı. Bu akşam üzümleri evde bıraktım onun güzel bir kaydı yok hangi albümünde bilmiyorum ben yıllarca aradım onu internette ee, en son youtube'da buldum bir şey. onu başka başka birileri de söyledi ama değil mi en güzel muazzaz abacı e, tabi Abacın. şüphesiz abacının söylediği şarkıların hepsi en güzeldir ee, ama evet onu da isteyelim sevgili dinleyiciler o zaman sıradaki istek şarkımız o bizim hep siz mi isteyeceksiniz radyolarda? biraz abi. da radyolar sizden teknoloji istesin teknoloji bu hale geldi teknoloji dedir yani e, teknoloji ee, uçak korkusu olan insanlardan ve son günlerde meydana gelen uçak kazalarından yola çıkılarak e, uçak kazalarında ölme ihtimalini hesaplayan yeni bir uygulama yazılmış ee, bu kaç... oturduğun koltuğa göre şey mi oluyor hostes mi dağıtıyor <gülüyor> efendim sizin burada ölme ihtimaliniz %70 bir yanınızdakinin %90 falan diye mi am I going down Hı -hı. uygulamanın adı buymuş yavaş yavaş ee, uçağın modelini kalkış ve iniş yapılacak havaalanını ...hava durumunu ve daha önceden gelmiş kazaların e, verilerini e, baz alarak hazırlamışlar. Peki bu şey mi bileti almadan önce giriyorsun oradan yüzdeyi hesaplıyor. E, i̇yiymiş. O, yani yüzde yetmiş öleceğiz ama yüzde otuz rahat rahat gideceğiz oraya falan diyor. Ondan sonra biletini alıyor. Alıyorsun evet. Yani, Valla bizim biliyorsunuz e, belki dinleyicilerimiz biliyordur yayında da konuşmuş olabiliriz bir uçak korkusu çok ciddi boyutta olan e, bir dinleyicimiz vardı en sonunda rahat rahat uçak yolculuğu yapmaya başladı sohbetimizde nasıl oldu hocam dedim hapa boğdular beni dedi <gülüyor> <gülüyor> ya gerçekten yani en kısa mesafede bile jetlek yaşıyor o yüzden gerçek dünyayla e, hayal dünyasının arasındaki çünkü bir saat farkı var. Ama rahat rahat şimdi eskiden Ankara çok İstanbul büyüyen, arasında mesela Yurt dışına geçiyor. falan hiç çıkamıyordu Onları da halletti Hapa boğdu doktorlar diyerek Vallahi o... o kadar hap aldıktan sonra yurt dışına çıkmaya da gerek yok Yani başka fantastik bir dünyaya gidip Orada bir hafta 10 gün bir tatilini yapıp kendi Paranın da cebinde kalıyor O kendi kendine seyahate girer ama Yani senin mesela bekleyenler olabilir Bir başkasıyla gidecek olabilirsin falan filan Ya e, hep beraber hapa boğulacak ama O doktor, zaman insan O zaman doktora öyle grup olarak gideceksin Ha onlar da onlara Tabii da bir şey getirecek değil mi? Doktor kontrolünde verilen bir takım haplar. Oo. Vallahi çok sıkıntı ya. Hapa da bolsa şey de bolsa oya bizim biliyorsun şey. Uçak korkusu çok, var. Çok mı? ciddi uçak korkusu var. Barda da uçak korkusu hep şey gibi geliyor. Zengin hastalığı, gut gibi, zengin hastalığı gibi geliyor. Yani ucuz uçak biletleri de var Amerika. Ondan da korkuyor. Ondan yani mesela mı? çok pahalı bir uzun mesafe bir korkusu olsa mesela o senin dediğin doğru. Evet. Tabii. Neden korkuyorsun neye, neden havaya giriyorsun? Ama öyle değil yani. Şuradan İstanbul'da giderken de e, uçak kullanmayan ve kullanmak zorunda kaldığı zaman e, ter Kamp boşanan... Kampanya biletinden de, de korkuyor yani. Tabii canım kampanya biletinden de korkuyor. Nasıl zengin gutu fakir gutu var onun gibi o zaman. Fakir gutu ne ya? Bu bitkisel... Soyadan dolayı mı Bitkisel proteinden gut olan. Hadi canım öyle tabii bir şey var? Bir tanesi... Bir dana yiyip gut oluyor. Öbürü protein, mercimek yiyerek gut oluyor. Şimdi ikisi aynı sıkıntıları yaşıyor. Birine yani sen de biraz şey yapsaydın diyorsun da öbürüne ne diyeceksin yani? Eee işte gut fakirin ekmeği. Davul bekledin. Bekledim davul. oldu kusura bakma. Los Angeles, Hong Kong arasında mesela bir Boeing 777... Ee, uçuşu örnek alındığında kişinin ölme ihtimali 4 milyonda 68 olarak hesaplanmış. Gayet iyi. 4 milyona niye yuvarlamışlar bunu ya? İşte o kadar sefer olmuştur falan filan o kadar kazanmış. Hayır böl bunu dörde. Ha milyonda ne ediyor 32. Ha, 68 tam bölünmüyor diyor mi? Tam bölünmüyor diye evet. Yo, o da bölünüyor abi. Diyor olur mu tabi 17. Milyonda 17. Niye böyle şey yapmışlar? Manyak manyak 4 milyon diye şey yapmışlar. Neyse. Yani Neyse, sonuç Atibolu'da olarak bilim adamlarının manyaklığı. Sonuç olarak ne veriyor yani bu uç uçak korkusu daha güven doğrusu, veriyor. Uçuş korkusu olan kişinin yanındaki adama teselli etmek için bir şey veriyor mu? Kotman mı? Şey desen 1 milyonda 17 yedi desen o uçuş korkusu olan kişinin de çok şey olur ya. E, olarak çok yüksek o zaman. değil mi? Çok yüksek değil mi diye Ka bakar son, yani. Şu anlar en son kişi ne zaman öldü? Onun üstüne kaç kişi yola çıktı? 1 milyon kişi daha çıktıysa da tamam demek ki ondan bir tanesi sen olacaksın. Hmm. evet vallahi tabii ki bunlar rakamlarla konuşuyoruz. Hiç zaten şey de olmayabilir. Ölme ihtimali deyince herhalde bir uçak uçuş korkusu, uçak korkusu olan kişiye zaten eli ayağı şey olmuyor, geçiliyordur yani. Vallahi. Niye bu ölme ihtimali ne diyor? En azından sağ salim inme ihtimalini çıkarsaydım. Çok yüksek diye onu çok çok yüksek. Çok 1 milyonda işte kaç 990 bilmem ne bin falan filan diye bir şey var yani. Efendim, %100 diye. pilot da bir şey diyor. Ev üç 3 kişiyiz. Sorun yok. Devam ediyoruz. Öyle konuşan pilot. Acaba pilotların öyle konuşması yasak mı ya? Uçakta isyan çıkardı. Kiminle? Acaba kruvle düşecek mi? miyiz? Kabin kurivle mi? Yok şeyle yolcularla. Yolcularla mı? Değerli yolcular, vallahi içimde kötü bir his var. Hava falan bir şey değil ama bu gidiş iyi bir gidiş değil falan gibi. Kesin vardır onun şeyi ya. En çok yazılı şeyin olduğu hava yolu ulaşımı. Yazılı standartların oldu. Hadi ya. Tabii canım. Yani Sonradan bulduk ya o ulaşımı ondan. Onu mesela otobüste yaparsın. Bütün özendiğimiz şeyleri ona koyduk galiba. Ama uçakta götürürler. Pilot olsa da götürürler yani. Kim Ama götürür? Da. Ondan iki tane mesela. Bir tanesi böyle yavan yavan şaka evet. yaparsa ötekisi müdahale etsin diye. Yani onun bir şey var. Ben hiçbir... Bırak şeyi pilotu hostisin kaş göz yaparak. Çünkü yani pilot mesela o tip yavan besbiri yapsa bütün uçak şahit. <gülüyor> o mesela hostes ya da bir ha, e, sinsi, sinsi, sinsi sinsi bucak düşecek falan diye gelip benim kulağıma eğilip şey yapsa kimseyi ispatlayamam da. Bu böyle diyor. Bu böyle diyor. Böyle yani çevre... Düşecek dedim dedi bize diye. Hiç öyle bir şey bile yok. Yani İndiricilerimize de korkmasınlar. Yani bir taraftan da en haklı korkulardan bir tanesi. Niye? Yani insanın binlerce yıllık hayatı boyunca hep böyle işte ne bileyim tanrılara ithaf ettiği, kuşlarda sadece gördüğüm şeyi gerçekleştirmesi kolay kolay kabullenecek bir şey değil. Yani arabada bile ki çok daha risk yüksek trafikte. Evet. Ama şey diyorsun işte şey yerdeyiz ya en azından ayağımız yere basıyor. Alışık olduğumuz ortam. Uçak böyle zihnimizde çok şey olduğu için. Uçakta havayolunda toplu taşım toplu taşım denir değil mi uçağa? Tabii. Toplu taşımı acaba kim şey yaptı ilk? Wright kardeşler bulduktan sonra şeyleri falan nasıl toplu taşıma geçildi? Böyle bazı adamların isimleri yok ya tarihte. Çok üzülüyorum ya. Valla bir takım zengin abilerdir herhalde. İşte ama yani tarihte onu... değil de belli ortamlarda tanınmış arkadaşlardır yani. O beyefendi geldi diye şey yapıyorlardır. Yani mesela tekerleği bulan adam da yok ya ortada. Tekerleği bulan adam patent almadı da ondan. Bir de Çünkü ben... tek tekerlek buldu. Tekerleği buldu bu böyle dönüyor dedim Esas iki tekerleği kullanmayı akıl eden adam şey. O da yok. O var. Bence zaten onun yeğeni falandır o. Tek tekerli bu kişinin kişi iki teker var mı? Tabii canım Agor diye bir adam. İki tekerleği bulan. Hı -hı. Ne yapmış iki tekerlekle? Kanı. Ha, i̇lk kanı kullanan adam mı? Agor. Ha bak ne kadar güzel işte. Oğlu da savaşçı. Oğluna mı yapmış? Rahat gidersin. Bir oğlu savaşçı, diye. büyük oğlu avcı. Ondan sonra bu da işte o hükümdarın dağıtanın Sonra ser sorunu. sonra servisçiliğe mi başlamış? Yok, işte agor terbişçilik. Agor terbişçiliği. Geceleri gecelerce çalışmıyorlardı tabii. Savaşa götürüyoruz, getiriyoruz şeylerini, çocuklarını. Dediğim diye. binlerce yıllık olay yani. O zaman ne servis vardı, ne şey vardı tabii yazı yok, bir şey yok. Bu agor ismini de eee zar zor ben şey yaptım. Tabii yazı, İnternetten baktım. Yazı, yazının olmaması <gülüyor> İnternette büyük... zar zor buldum. Yazının olmaması hakikaten büyük şanssızlık. Yazı öncesi buluşlar için ama yani mesela bir ateş Yaz sen bir en azından bir yeri bir resmini çiz ya ateşi bulan adamın bir şeyini yap bir şeklini şemalini şey yap yani değil mi? Ateşi bulan adam ama biraz karışık tabi. Hazır ateşi kullanmayı bulan var bir de sıfırdan ateş yakmayı bulan Onlar var. Onlar farklı mı? Bir yıldırım canım. yıldırımdan bulan tabii, şey yapan adam var. Tabi canım öyle hazır ateşi koruyarak Yıllarca şey yapan adam var tamam, bunu yani söndürmüyoruz buradan sen al şunu tutuştur başka yerde yak. Bir de var. fış fış fış fış fış diye yapan adam var. Fış fış fış gene kolay ben o taşıyla nasıl yaktılar onu merak e ediyorum Fış fış işte o da Ay bir tane böyle tahtayı tahtaya sürtmeyle var ya Tamam o... Bir de çakmak taşıyla pıt pıt yapıyor oradan bir kıvılcımla. Daha o da, o, da o da nasıl tık tık. yapılıyor ya ben çakmakla mangal yakarken zorlanıyorum <gülüyor> Valla yani bir zamanlar <gülüyor> Sen ama... herkesi kendin gibi düşünme ya bir kere 2015 geçti şu anda Bir de şimdi mesela Sen evet. şeyi biliyorsun ya ilk insanlar zopaları birbirine sürterek işte bir tane kütüğün üstünde ince kütükle ne bileyim ne denerler ama matkap hareketi gibi bir hareket yaparak hmm. ateş yaktıklarını biliyorsun. Tamam. Sana dese tahmin ediliyor. Ta öyle, tahmin. öyle şey yapılıyor. Tamam. Ama denemişlerdir herhalde yani o kadar boş bir tahmin değildir. Evet böyle oluyor demek ki böyle yaptılar falan diyor. Sen mesela böyle yakıldığını bildiğin için oturup yarım saat 45 dakika bununla uğraşabilirsin de o adam bu hareketin sonuç vereceğini Bilmem, gerçi işleri güçleri de yok. Ne yapacak? Otursun, sürtsün yani. Ha sen diyorsun ki böyle bir şey olmasa ya da olmadığını bil, bildiği halde niye oturup yarım saat uğraşır? Ya da o zaman binlerce saçma sapan hareket yapıldı yani biri odunları birbirine sürttü öbürü yapra duvara sürttü öyle oluyorsa böyle de oluyordur falan diye. yani birisi. zaten doğada şu anda iki şey de birbirine sürtünmeyen şey yok hepsi denendi insan hepsi denendi. en son odun odunla abicim en son şey zamanında yapılmış. öyle şey yapılmış ama böyle bir kıvılcımı görmüş de olabilirler ya yanlışlıkla bir şey yapıp ah, bir şey oldu falan Taştan falan taşa, kıvıl... o zaman o kıvılcımı da oradan o çok zor ya valla çok zor Zor tabi Ama tabii. çok da bol vakitleri olduğu için Bol vakitleri de olsa bir şekilde bu adamların bence e, isimlerinin Ki isimleri vardır herhalde ilk o insanlar zaman. diyorlar İşte çok yanlış Adam gibi yani. adamlar Hepsi yani o kadınlar gittiler en doğru meyveleri topladılar Adamlar mamutun peşinde koştular Hepsine böyle bir şey de eritiyorlar o Olmaz Ben bunu çeşitli sohbetlerim sırasında Çünkü biliyorsun benim sohbet sohbetlerim o... var biliyorum ee, Güzel yemekler yaparım Burada yemek ayrıntısına girmek istemiyorum hangi yemekler olduğunu uzun uzun anlatmak istemiyorum ama yemekli falan sohbetlerimiz var bizim. Ee, o sohbetler sırasında çeşitli ee, kardeş, kardeşlerime ve abilerime sordum. Hatta tarihçilere de sordum. Yani dedim ki bunun dedim bu adamların isimleri bana ilk söylenen cevap şu. Artık bu cevaptan yani sinirlerim zıptıyor yani. Oldu, tabii, doğru. Şöyle diyorlar o, o zaman çok eskiymiş. Ne demek o zaman çok eskiymiş? Yani ne kadar eski olabilir yani o insanın ismini Al Elvis Presley mesela. Simasını bilmemek için nasıl bir halklık sebebi oluyor yani? Elvis Presley de çok eski. Evet o da Hala biliyor. Hala biliyoruz şarkılarını. Evet. Daha eskiye git. Burada biliyoruz yani bir sürü olay biliyoruz ya. Ta 1800'lere dayanan olayları biliyoruz yani. Doğru vallahi. İlla teknolojik gelişme olmasına da gerek yok. Ki bu teknolojik gelişme değil mi? Teker'in e bulunuşu. Ya, ya da ateşin bulunmuşu. Teknolojinin inovasyonun dibi. Yani şimdi mesela o yüzden bu uçağım düşecek mi düşmeyecek mi bilmem ne mi falan filan bu tip gelişmeleri de... Adam gitmiş koş uçak yapmış bu uçak düşecek mi düşmeyecek mi programı yapmış ondan daha popüler. Bu da ayıp. vallahi ayıp. Oktay o zaman ben sana şöyle diyeyim virgüllü mü ama Leo Sayer istemişler değil mi? Leo Sayer çalalım o zaman ne, virgül ne nokta ya yalnızca sitem diyerek şarkıya geçelim. Dinleyicimiz bu şarkıyla nasıl coşacak bilmiyoruz ama elimizden geleni yapıyoruz isteği üzerine. Modern sabahlar, modern sabahlar, modern sabahlar. Met dinledik sevgili sanatseverler. Öyle çok popüler bir adam değil. Başka bir numarası var mı onu da bilmiyoruz. Ben şimdi düşünelim. Ne yapıyor acaba bu adam? Bu adam şu anda. Keyifli çalışmalarımız var. Yaz boyunca büyük otellerde. <gülüyor> Otel otellerde çıkıyor bildiğim kadarıyla. Çarşamba <gülüyor> ve Cumartesi çıkıyor. Ne yapıyor acaba? Kifah ya bir de konserler oluyor, üniversite konserleri falan oluyor. Aydatını falan öyle ödüyorum diye açıklama vardı. E güzel, güzel. Aydın. O da bir yolunu bulmuş. En sevdiği işi yapıyor, ne güzel. Ne zaman çıkmış bu şarkı? Met Dask'ın şarkısı mı? Kaç? Aşağı yukarı. Bilgilerimize. Aşağı yukarı 2006. E çok da eski değil canım. Daha eski ve şu anda nasıl para kazandığını düşündüğüm benim bir dolu sanatçı var. Özellikle ülkemizden. Ya ülkemizden bazı sanatçıların mesela eczanesi var oradan esas parayı oradan kazanıyor onu biliyoruz da. <gülüyor> Herkesin de öyle eczanesi yok. Herkesin yok, yok tabi doğru. Mesela soner arıca ben nasıl para kazanıyor çok her zaman aklıma gelir gördüğüm zaman. Veya pek çok sanatçı nasıl para kazanıyor soner arıca? İşte... Konserleri falan mı oluyor acaba? Ya ben Ve de sonra böyle bu cevapları verip kendi sakinleştiriyorum. Konser falan yapıyor yok. diyerek tabi. Tabi üniversite konserlerine gidiyor. Ve İstanbul'da çaldığı, çıktığı bir iki yer var grubuyla beraber. Bir de sevilen de bir adam ya Soner Rüce. Tabii canım. Soner Örce'yi sevmeyen Çok adam ben adam. duymadım bugüne kadar. Yani herkes için bazı şeyler söylüyor ya. Ay ondan ben nefret ediyorum falan filan diye. Evet böyle Soner Örce'yi ben de Soner Örce'yi sevmeyen adam duymadım. Ben. Ama işte sevmek, dinlemeye gitmekle aynı şey olmayabilir. Özellikle. <gülüyor> insan olarak seviyoruz <gülüyor> zaten. Yani onu gazetecilik faaliyetlerinden dolayı seviyor değiliz. Doğru. Buyurun şarkı. efendim. Buyurun efendim. Diyorum ama Oktay seni alkışlarla ben e, istersen hiç gerek yok. Hiç gerek yok alkışlarla alkışlara. Uğurlayayım. Ben kendi Hakikaten. kendime çıkayım. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Ne kadar ne kadar güzel bir şarkı. Modern sabahlar devam ediyor. Radyoların başındakilere bir kez daha günaydın sevgili sanatseverler. 7 Şubat Cumartesi günü Atlas'ın konseri var ve biz de e, yeni albüm çıkmadan önce bu konsere davetiye vereceğiz. İlerleyen dakikalarda. Bugün buna... vereceğiz, yarın mı vereceğiz? Bugün de vereceğiz, yarın da vereceğiz. söyleyelim dinleyicilerimize Bir çift davetimiz olacak Root'taki konser için. Ne kadar güzel. Cumartesi günü, Cumartesi akşamı değil mi daha doğrusu? Hı hı. Tamam. Ee, o zaman bir iki şey var ona bakalım. Ondan sonra e, davetiyelerimizi verelim. Verelim, buyursunlar efendim. Şimdi öncelikle sana sormak istiyorum... Çiçekler sana neşve veriyor mu? Verir birkaç tanesi. Peki, özellikle... Ee, özellikle kendi evde beslediğim çiçekler böyle bir, birisi çiçek açtığı zaman veya yaprakları hayvani boyuta ulaştığı zaman hem böyle bir e, büyümeyi birlikte yaşamış olmanın şeyi var. Hem de ben buna iyi baktım diye kendi kendine gururlanma var. Güzel çiçeklerde. zaten çiçek doğanın bize sunduğu bedavadan neşelenme yollarından bir tanesi. Mesela gelincik tarlası baharda. Sevmiyorsan içinde edin. bir şeyler ölmüş demektir. Bir sıkıntın var demektir diyorsun. Peki tür ayırt eder misin çiçekte? Yani, yani sev daha sevmediğim, çok sevdiğim çiçek var. Sevmediğin çiçek var mıdır? Sevmediğim çiçek... Demeyelim öyle de daha çok sevdiğim çiçekten <gülüyor> hiç, hoşlanmıyorum. <gülüyor> hiç hoşlanmıyorum. Tipine gıcık oluyorum falan. Yok daha çiçek. çok sevdiğim çiçekler var. Peki mesela fiyatı e, çiçek... İşte daha çok sevdiğim çiçekler genelde ucuzlara. Ucuz olanlar. <gülüyor> fiyatı daha çok sevmende etkili bir, etkili e, bir şey, şey diyorsun bir değişken şimdi mutluluğa etkisi kanıtlanmış çiçeklerin Amerika'da e, yapılmış bu araştırma bilimsel olarak kanıtlanmış çiçek mutluluk hormonu salgılanmasını sağlıyormuş insanda ama kokusu değil vallahi ben çiçek kokusundan çok haz etmiyorum mesela Nergis bir görüntüsü çok güzel koklayınca böyle insanın içini kıyan da bir kokusu var bir yerden sonra bir de Nergis'i niye öyle kötü paketliyorlar ya değil mi bir haksızlık Kıyma oluyor. gibi yapıyorlar yani. Çok olduğu için mi acaba? Herhalde bol oluyor. Ya da kilo ışık, ile veriyorlar Işıklarda şey. satıldığı için mi? Yani böyle ya bir ışıklar satılıyor. O yüzden böyle e, kolay paketli işte jelatine sar, ver falan filan gibi böyle bir şey. Herhalde bir ya. yani, haksızlık yapılıyor. Tek al sen bir nergis mesela. Ama o da tek duracak bir şey değil. Tek olmaz canım. Yine sen demetini yap da. Güzel sar. Güzel bir paket olsun. Doğru. Bir şey olsun. Hiç de ben çiçekçilerde de öyle bir şey görmedim. Havalı çiçekçilerde şey... nergis, nergis büyük ihtimalle mezatlarda kilo ile gidiyordur. Çok olduğu için evet. galiba öyle bir değersizleşme var. Hayattan tatmin olma duygusunu arttırıyormuş. Bak çiçek. Hı hı. Ee, ondan sonra be beraberinde de hoşgörülü olmayı getiriyormuş. Yani e, ister vazo çiçeği, ister saksı çiçeği, ister tarla çiçeği hiç fark etmezler. Fark etmez. Çiçekten öğrendik. Evinizden çiçeği eksik etmeyin diye e, uyarmışlar. Sizin bütün çiçekleriniz balkonda mı duruyor ya? hem güneş alsın diye yani şeyde terasta duranları da içeri aldık güneşi alıyorlar soğuğu almıyorlar yapraklar oldu na bu kadar Evi, evin içinde var mı büyük çiçek evin içinde işte şey var benjamin batının hikayesi var büyük <gülüyor> aldık küçülüyor yavaş yavaş enteresan bir çiçek <gülüyor> hangisiydi o ya nerede duruyordu ağaç gibi olan yaprak olan var ya sırf yaprak ama büyüyor da büyüyor böyle ha tamam o var ama benim esas favori çiçeğim sardunya Sardunya çünkü hem çiçek şeyi var Zarafeti var Hem de öküz gibi Sağlam dayanıklı Öküz gibi olumlu anlamda Evet yani şey o böyle nasıl diyeyim Gövdesi kalın kalın hmm. o Şey gibi böyle bir incecik Şey papatya şeyi değil Hakikaten odunumsu Peki mesela çiçek şey yapıyor musun sen Ya biz, bizde mesela çiçek yok biliyorsun hı hı. Evin içinde çiçek yok Olmuyor orada Bir iki kere denedik ...olmuyor demeyeyim, yapamadık diyeyim. Yani bir, bir beceremedik, bir şey olmadık. Bir de balkonunu da çok aktif kullanmıyoruz biz. E balkonun çiçeğin zaten sana faydası yok ki. E balkonun nerede olduğuna bağlı. Ne tabi de yani, yani nereden çıkışın olduğuna falan filan. Elin içinde falan. duracak çiçek şeydir yani. Bir mücadele veriyor. Bir yerden sonra hiç sevmesen bile şey oluyorsun sonra. Ulan bu da bir iyi şey yaptı Yerini ya. sevdi. Yerini sevdi, bir şey yapıyor direnç gösteriyor, yaşamaya çalışıyor. Hadi ben bunda bir su koyayım falan diyorsun ya. Ben sana o zaman benim sardunya'dan bir keseyim vereyim. Ha onu söyleecektim Mesela çiçekler böyle bir... Sana uygun fiyata yaparım onu. Getiriliyor mu? Komşular arasında falan verilen bir şey mi? Tabii canım. Bir de sardunya'nın en güzel özelliği kes ortadan iki tane olsun. Öyle bir şeyi de var. Ben, Barta yetiştiriyorsun. Ülkenize yeni geldiğim için bu tip şeyleri bilmiyorum. O yüzden Adetleri bu, bilmiyorsun. Bu kadar çok soru sordum Ege. Ee, ve Yunanistan diyoruz. Sende ama tabi şey var, ondan da korkarım yani. Neyi var? Müptezellik ve mühteliflik var bende. Ondan. Ha, ha sonra çiçek dünyasına girmek mi? Didemle aranızı bozmak. Didem sen bunu saksısında niye oynatıyorsun? O tip şeyler olmasın diyor. Botanik oktay diye şey olma ondan sonra. Niye? Sen böyle şey gibi yaptın arkadaşımız ya. arkadaşımız var öyle. Çok meraklı. Karı çok meraklılar. Ha, en ne güzel Ondan işte. Ondan sonra tatile gittiklerinde anahtar veriyorlar çiçekleri sulasınlar diye. Günde dört defa gitmek falan gerekiyor. Buna sadece sabah vereceksin. Üç günde bir. Öbüründe şu kadar vereceksin falan diye. Ya o da çok büyük sorumluluk. Tam sana ya. göre hay hayat o işte. Çok büyük sorumluluk ya. Ben e, bir kere bir kere sizin anahtarınızı mı Hı -hı. almıştım? Evet. Gitmiş miydin peki? Hayır. <gülüyor> Ölmüştü değil mi çiçekler? Ölmüştü ve oh yazmıştı yapraklarıyla. İşte çok büyük sorumluluk. Onu ben bir kere daha yapmıştım sizden önce. O yüzden adım kara listededir çiçekler dünyasında. O zaman ben sana et yiyem çiçek alayım. Parmağımı uzatayım. Şey yaparsın o zaman işte. Ne derler? Ben bunu sulamazsam bu beni yer. Çünkü korkuyla bazen şey yani çiçek de korkutmuyor insan normalde. <gülüyor> Ay çok utandım ya şimdi ya. Zarif zarif duruyor. Bu çiçekleriniz ölme konusunda... Çok yani, muydu Ege? Bir balkon diyeyim. <gülüyor> bülge ilanınızda problem oldu. Hay senin arkadaşına senin anahtar vereceğin arkadaşına diye bağırdım Yok, sana Bülge. Son bir yaprak kalmıştı, can çekişerek. Oradan gerisin geriye döndü. mi mu? yüzünden deyip o da döküldü. Beni ispiyonlayan o muydu? Ee, <gülüyor> bir de anahtarını <gülüyor> verdiyim. anahtarları sana verdim <gülüyor> ben, sonra da hatırladım, oradan Yunanistan şey Başbakanı Çipras. Ülkesi ekonomik krizden çıkana kadar kravat takmayacağını açıklamıştı. Dün izledim ben televizyonda biraz. cipras Bilas. Nerede izledim? İtalyan Başbakanı ona kravat vermiş. Evet İtalyan baş, Başbakanı. Ve ben İtalyan Başbakanı'nı da uzun zaman Berlusconi diye kafamıza yazdık. İtalya'da ne olduğunu Oo. bittiği bilmiyoruz da. Neredeyse yeni canım. E yani genç yeni, lider o da. Genç lider Çipras'tan 3 yaş büyüktür herhalde. Matteo Renzi. Ee, kravat hediye etmiş bilmeyen e, dinleyicilerimiz için söyleyeyim. Karşılıklı gülerek böyle bir şakalı makalı bir şeyler oldu. Zaten Çipras'ın özelliği sürekli karşısındakine gülüyor. Laf sokarken bile Yo, gülüyor. O İtalyan başbakan da neşeliydi vallahi. E, o ev sahibi galiba. Ee, İtalyan işi bir kravat hediye etmiş hı hı. Ee, Ondan sonra e, Espriler şakalar Aman bunu takın işte krizden çıkar çıkmaz Bunu şey yapın biz oradan anlayalım Bu kravat çok güzeldir falan filan diye Bir de değişim kartı bırakmış içine O, o da şey diye kabul etti Söz veriyorum kriz ile Meselemizi hallettiğimizde bunu takacağım dedi. Dedim öyle Öyle bir karşılıklı gül Allah gül gül, gül Allah gül. Ama bu arada takım elbiseyi Kravatsız kullanmak da prestij müzik ailesinin türkücülerinde gördüğümüz bir şey olduğundan bana çok şık gelmiyor. Ne o konuda Çıpras'ın Kı... yapabileceği bir şey yok ama. Ee, o senin şeyi takı, yani takım elbise giymesi o zaman kravat takmayacaksa. İyi de işte spor o spor sen... ceket giysin. Se... serbest bıraksın kendini. O senin şeyin Ege yani nereden bize Çıpras Prestij Müzik ailesinin bilecek kadar şanslı değil ki. Yani bilmiyorum o nasıl Türk dizileri gidiyor ben mahsur kırmızı gününü falan da yani. o Yunanistan'da bildiğini düşünüyorum. Valla biraz da sıkıcı sıkılmış mı ne olmuş bilmiyorum sıkıcı mı konuştu artık ne konuştuğunu bilmiyorum ama Çipras konuşurken İtalyan Başbakanı'nın akıllı telefonuyla de dikkat çekmiş. Sürekli telefonuyla oynamış. E, genç liderin işte böyle sıkıntıları da var. <gülüyor> yani hep diyorlar genç lider genç lider olsun falan filan diye genç lider senin benim gibi adam. İki dakikada bir telefonunu çıkaracak, Twitter'a bakacak, bir şey yapacak. İtalyan başbakanı için Hı -hı. söylüyorsun değil mi? Yani o da <gülüyor> herhangi bir ülkenin başbakanı genç olursa bu adamın telefonunu oynama riski var. Gerçekten ya, yapmaz onu. Çipras'ın konuşmasına bağlı olmayabilir. Çünkü daha önce de Mısır Cumhurbaşkanı geldiği zaman o tam basın toplantısı sırasında yine telefonuyla oynamış. Artık ne oynuyorsa oyun mu oynuyor, Twitter'a mı bakıyor? O kadar normal ki. Şeye de gösterebilirdi yani Çipriş'e. Bak bu gelmiş. <gülüyor> Face'e koymuş. <gülüyor> Yunanistan toz duman diye yoldurma. Basın toplantısında ne konuşulduğunu mu şey Çünkü bazı öyle e, Twitter'da adresler var ya daha ağzından çıkar çıkmaz çıkar laf çıkmaz. düşüyor Twitter'a. Yani onu da takip ediyor olabilir. Daha hızlı çeviriyor olabilir. Bilmiyorum yani ama bir şekilde bu e, Bunlar şey yapmamız lazım. Kendimizi hazırlamamız lazım. Basın toplantısı sırasında mı? Dünya liderlerinin yani gençleşecek bir yerden sonra ve hepsinin elinde telefon olacak her saniye. Bakacaklar falan. Basın toplantısı hani böyle kürsüye çıkıyorlar sorular soruluyor ya. Evet. İki soru arasında da bakacak. Vallahi yani, bilmiyorum bence kiminle... Tamam. lefleş edecek. Kiminle beraber basın toplantısı yaptığına da bağlı o biraz. Şimdi Çipras ters düz konuşmamış olabilir ama öyle bir dünya lideri gelir ki karşısına hmm. İtalyan Başbakanı Renzi'nin... Ondan sonra e, ne, olduğunu ne olduğunu şaşırır. Ondan sonra telefon, telefonunu kırmak zorunda kalır. Doğru. Kendi kendisine bak. O öteki lider kırar, kırar demiyorum. Evet, Kendi tabii, kendine doğru. kırmak zorunda kalır. Allah da benim cezamı verecek diye. E, bunlar, Yani aman dikkat diyoruz. <gülüyor> Dememiştik bugün çünkü değil mi? Hiç demedik doğru vallahi. Oktay o zaman biraz da reklam diyoruz. Oktay o zaman. Neler diyoruz? Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Antiparası Sabahlar devam ediyor 9.48 oldu saatimiz Programımızın son son son son En en en en, en Son dakikaları Cumartesi günü RUT'taki Atlas konserine Davetiyelerimiz var demiştik 10 dakikamız kaldığı için Sonumuzu yarışmamızı Twitter üstünden Yürüteceğiz ve Şanslı dinleyicimizi de Twitter üstünden şey yapalım. Bakıyorum ben e, yarışmamıza cevap gelmiş mi diye. Maalesef gelmemiş çünkü biz şey Yerişmeyi sormadık. 2013 yılında piyasaya ilk albümü sürdü Selam Yabancı'yı. Ondan sonra o albümde işte şey esas tabanca ve sonra da e, patlayan şarkı Affet oldu. Yeni albümde de benzer şekilde hit özelliği taşıyan şarkılar olduğunu duyduk. Biz de bu yeni albümden önce hatta yeni albüm şarkıları da çalınacaktır. Büyük ihtimalle bu e, konserde. Tamam. 7 Şubat'taki Root konserinde Atlas'ın davetiyelerini veriyoruz. İlerleyen dakikalarda Twitter'dan başlatıyoruz yarışmamızı. Meraklısına gitsin. İlerleyen dakika kalmadığı gibi. Kalmadığı dakikalar çünkü her zaman ilerliyor. Şu anda içinde bulunduğumuz dakika da ilerleyen dakika. Oktay çok enteresan. O da doğru. Çok enteresan, çok enteresan. O da doğru. Bakıyorum ee, Atlas'ın ilk albümünden çıkan... İlk videoymuş Tabanca grubun ikinci videosunda Affet ee, geçen sene e, yayınlanmış Bulgaristan'a gitmişler. Ondan sonra. İşe soralım hemen. Twitter'dan da soralım aynısını. Affeti Atlas'tan önce kim yorumlamıştı nereden Hadi, hatırlıyoruz tamam. o şarkıyı diye soralım telefonumuz 210-30-30 alırsak telefon belki e, onu da yetiştiriz Twitter'dan da sorduk şanslı bir dinleyicimize Ankara'da 7 Şubat'ta olacak bir dinleyicimize davetiyemizi vereceğiz Atlas'ın Affet şarkısını daha önce kimden dinlemiştik diye soralım şarkı bu arada Kiremitçi'nin şarkısını sözleri e, ama daha önce başkasından dinledik o şarkıyı tamam sorduk Sorduk mu? Hı -hı. Ay çok heyecanlı sevgilim çünkü soruyu internet üzerinden sorduk. Cevabı da zannediyorum yine faks veya internet üzerinden alacağız. <gülüyor> Affeti şu atlas. 20 yıldır radyoculuk yapıyorum. Bir faksla program yürütmedik ya. Aslında sabahta yap. Yani bu internet biz bizimki çok uygun. Bu kadar yaygın değilken faksın zirvede olduğu dönemlerde de ben yayınladım ama faks hep başka bir yerde duruyordu. Öyle stüdyoda şey olmuyordu. Rulo rulo böyle fakslar falan gelmiyordu. Hiç faksa hasret kalmış bir şekilde bitiriyorum ya, vallahi e sen Ben sana alayım bir tane faksı ya. Bu kadar hasretlik çekme. Sen çok faks çektin mi hayatından? E, çok değil ama ben, ben galiba 3 defa falan 8-9 kere oldum. çekmişimdir. Ooo sen faks şey olmuşsun. Hadi ya. ya. Faksimil şey. Faksimiliano. Canım. Teşekkür ederim. Ben biliyorsun çağrı cihazı bile kullandım. biliyorum hakikaten. Bana soracaklar işte siz eski radyocular ne kullanıyordunuz? Plaklar falan mı? Yok CD kullanıyorduk. Faks var mıydı? Fax vardı da öbür odadaydı mı diyeceğim ben. Eski radyocu olarak anlatacak anım yok. O işe arkadaşım bakıyordu dersin ya. Faks'ta arkadaş var dedim. Öyle dersin. E ne demek o yani? <gülüyor> yani ben ilgilenmiyordum. Ben telefonlarla ilgileniyordum falan dersin bir şey dersin. Ee, ama ben ama yani merak diyordum. Daha çok telefonlarla ilgili nasıl çalışır? Çok yavan bir cevapmış ege. İstersen hiç söyleme. Değiştirim konuyu, değiştireyim ama sanki bilmediğim şey. Fax'lar. Aa fax. vardı. Mert Beyden cevap geldi. Neymiş cevabı? Şüphesiz ki Müslüm Baba. Tebrik ediyoruz Mert Bey. İlk cevap veren o mu oldu? İlk cevap veren oldu. En azından e, internetten bir şey gol yemediysek Hı hı. Mert Bey'in cevabı doğru, ilk gibi görünüyor Doğru sıralamayla geldiyse Başka cevaplar da geldi ama ilk Mert Bey Mert Bey'i tebrik ederim o zaman Başka cevaplar dediğimde Herkes aynı cevabı herkes veriyor Herkes aynı cevabı da. da değişik değişik insanlarla <gülüyor> evet, değişik değişik de değişik Dinlemiştik ee, Mert Bey'in o zaman iletişim bilgilerini alalım Hay hay. Banka hesap numarasını Ve anne kızlık soyadını bize Yollarsa biz gereken müdahaleyi yapacağız bir de arkadaki 3 e, kredi kartının arkasındaki 3 numara evet. olan, 3 rakam olan o numarayı istiyoruz. Okey. Bir davetiye vereceğiz çünkü Mert Bey yanlış anlamayın. Evet ee, 7 Şubat Cumartesi Ruhut'taki Atlas konseri dedin. Ee, aynı şekilde benim aklıma 7 Şubat deyince 28 Şubat'ta tatbikat sahnesindeki kendi gösterim geldi. 28 Şubat süreci diyorsunuz yani. 28 Şubat tatbikat sahnesinde şahsi şov var. Ee, ve son iki gösteride kapıda hiç bilet kalmadığından dinleyicilerimiz mağdur Gerçi benim de bir hoşuma gidiyor tabi bütün biletlerin satılmış olması ama birilerinin kapıdan mağdur dönmesi de Sonra eve gittiğimde o yaşadığım mutluluğu biraz göl geliyor O yüzden gelmek isteyen dinleyicilerimiz Şimdiden biraz, ellerini şimdiden çabuk tutunlar evet, diyorsun Aman kimseciklere, kimseciklere söz, söz ver Veya söz versinler davetiye alsınlar <gülüyor> Bilet alsınlar o da bu arada Kenan Bey'den de bir cevap geldi. Hı hı. Onu da ben buradan söylemek istiyorum. John Bon Jovi olabilir mi demiş. Kenan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Maalesef diyoruz. Ama zaten John Bon Jovi'dir o dememiş. Olabilir mi diyerek olabilir. medeni bir şekilde kimseyi kırmadan incitmeden şansını deminemiş. Şimdi buna e, ne yapacağız saygı duymaktan başka ne yapılabilir? Vallahi saygı duyacağız. John Bon Jovi olabilir mi? Mı M M demiş. Ondan, ona saygı duymayabiliriz. <gülüyor> Yoksa evet. genel olarak yaklaşımda hiç ses çıkarılacak bir şey yok. Ay çok teşekkür ediyoruz dinleyicilerimize. Mert Bey'in bize ulaşmasını rica ediyoruz. 210.30'da. 30. Hmm. Ay valla böyle de olmuyor ya. İlk dinleyicimiz deyince öteki dinleyicilerimize böyle Haksızlık bir... Haksızlık... O... Ee, bazısı... El mi yaman, bey mi yaman mı diyeceksin? Şimdi mesela Mert Bey'in eminim zarif parmakları hemen fıt yazmıştır. Bazısının parmağı kalın. Orada Müslüm yazacağına M'nin yanındaki arifeyle P ye gidiyor, bir şeye gidiyor falan böyle yanlışlıklar olabilir. O zarif parmakların biraz da mükafatlandırılması lazım. Evet. Bu sefer biz mükafatlandırılmış olalım. Bir günde dolma parmaklı dinleyicilerimizin şansının e, yaver gideceği bir yarışma yaparız. Onlar coşar. Bir yer. günde programı kapatmadan önce en son cevap veren dinleyicimize davet ederiz. Bir günde inovasyon Show'da galiba çok enteresan bir şeyle karşınıza çıkacağız önümüzdeki günlerde sevgili dinleyiciler. Tembellik etmezsek zaten tembellik e, karakteristik özelliğimiz ama bir taraftan bizi zorlayan bir şey de var. Gerçekten evet. güzel bir numarayla karşınızda olacak burada, gibiyiz. Ben burada e, seneler önce bir e, ödül töreninde bir temennide bulunmuştum. Hatırlarsın o konuşmamı Ege. E, bazı dinleyicilerimiz de hatırlar. Bir ödülü aldıktan sonra e, radyo adına bir temennim vardı benim. Herkesin dinlenebildiği bir ortamda diye. Evet ee, doğru. Herkes böyle şaşkınlıkla o dönem anlaşılmamıştı benim bu mesajım. Hiç anlaşılmamıştı. Cümlenin bittiği bile anlaşılmamıştı. Ne zamandı o? İşte bundan 10 sene önce falan herhalde. 10-10,5 sene önce falan bir civarında. Bir konuşma çünkü herkesin <gülüyor> dinlenebildiği bir ortamda diye bitmişti. Ve herkes bir tedirgin olmuştu. Yani o kırmızı Ortamda et... Ortamda ne olacak acaba? Kırmızı et verilmişti sevgili diniciler. yemek Yemekli bir şeydi. Herkes çatalı bıçağı bırakıp... E, cümle bana, bile bana, sen baksın. kürsüden ayrıldın. Dönecek acaba çünkü. Herhalde yerde kaldı falan Anlaşılmamıştı. Halbuki cümlem orada bitmişti. Temennim de bitmişti. Bir sonraki konuşmacı çıkana kadar senin cümlenin bittiği anlaşılmamıştı. Evet. An Hatta iki sonraki konuşmacı çıkıncaya kadar. Sonra... Böyle bir, bir boşlukta da seni uzun uzun alkışlamışlardı. Evet. Yani e, o dönem çok anlaşılmamıştı. Hatta 2015 sene bugün de belki o cümle anlaşılmıyor ama bugün söylesen gene çok... anlaşılmaz ama <gülüyor> anlaşılmaz <gülüyor> ama zamanı geldi. Teknoloji e, benim bu söylediğim cümleyi artık anlamlandırılabilecek. E, Ayakları yere, yere basar hale gelecek. Önümüzdeki günlerde onun da e, müjdesini vereyim ben. Ve, e, şey şeyde diyebiliriz herhalde değil mi bunun için? Bugüne kadar her şey her konuda söylediğimiz laf da ilk defa bir sağlam zemine oturacak Canlı yayında bir ilk gerçekleşecek O yüzden dinleyicilerimizi buradan müjdeleyelim Bu arada Ahmet Sağlam şov var Metinleri Aha. dün geldi bana. Aha. Onu artık bugün çıkarmadım cüzdanımda. Ee... Ama sevgili dinleyiciler. Oktay'ın <gülüyor> cüzdanında mektup. Ben de bak Fahir gelmedi diye bir konuyu açmadım mı? Evet. benim aklımda bir şey geldi. Onu dinleyicilerimizle yapalım. Böyle bizim bir takvimimiz olsun. Tamam. 365 gün yani e, hafta sonları var falan ama sonuçta kaya kaya gidiyor. Bizim dön dolaş geldiğimiz bazı konular var ya. Evet. Bunları biz bir... Belirli günlere şey yapalım da ihmal etmeyelim. Bazen bir konu senelerce şey yapılmıyor. İhmal ediliyor. İhmal ediliyor. Ne mesela belirli konular? Mesela diyor. işte Şubat ayının 12'sinde çipetbet konusu açılır ve yılın başka bir gününde durup dururken çipetbete geçilmez. Tamam o zaman efendim 3 e... kişiyiz. Zaten yetişemiyoruz. Sadece belirli bir günde anılır. Ondan sonra şey olur. Ama onu nasıl engelleriz? O yani 12 Şubat'ta mesela şeyi konuştuk ama efendim 3 kişiyiz. Evet, sırf öyle konuştuk. Ondan sonra 13 Şubat'ta nasıl şey yapacağız? Yani günce... Engel olacağız. Mesela senede bir gün birbirimize kanka deriz de bir daha demeyiz gibi bir şey olsun. Kanka da oluyor o da. Bazı şeyler de olmayabilir o. Yenilerde pek olmuyor da eski bazı konuştuğumuz, gündeme getirdiğimiz bazı şeyler bunlar unutulmasın diye. Takvimde bugün işte çipetpete anma günü. Tamam. Bugün bugün dedeye sahip çıkalım ve komşumuz oluyor diye cümleleri bağlama günü. Kalıp da olabilir değil mi? Tabii canım. Mesela dermişim. Ya işte programımızda <gülüyor> şu anda Doğru anlamış mıyim söylediğini 15 yıllık programımızda evet. değindiğimiz Konular şeyler bunlar unutulmasın Biz hiç dermişimli de. konuştuk mu yayında Ben o yayında da konuşmadım Gerçek hayatta da konuşmadım. konuşmadık değil mi hiç Kafa nasıl bugün Ne kafası bu diye konuşmuyorsak O dönemde dermişim diye konuşmamış Nasıl bir kafa bu Abi, program, kafa abi? Kafası, ee... program kafası Program 6... kafası Bence bir gün konuşalım yani bak bu bizde şey olmasın, derinlerde bir yerde kalmasın. Sonra baban sen ver. o zaman dermişim bir konuştuğun dediğinde ben gene konuyu mu değiştireceğim? Faks kullanmamış, dermişim de konuşmamış. 90'ları nasıl yaşamış bu adam diyecekler bana. Yani ne bir kahveye gitmiş, ne bir maça gitmiş, <gülüyor> böyle de konuşmamış. Nasıl sosyal? Gitip gitmiş. Bize sosyalim ya. diyor kendine. O zaman isterseniz şarkılarla, türkülerle bitirelim. Aha. Mert Bey'i bir kez daha tebrik edelim. 7 Şubat'taki Atlas konserine davetiye kazandı ve 28 Şubat'taki Trafikat sahnesindeki <gülüyor> gösterime davetiye ve bilet alacakları da şimdiden tebrik edelim. May bilet'e davet edelim. Hoçgalau.